So no, Benim bir tas programım var ama onu ders saatına bırakayım diyor. Programı da başta bir şey anlatmak istiyorum. Anlatayım. Bu da davet. Davetçe ve davet malzemesi. davet denildiğince tabi ki İslam'a davetten söziyoruz şu an buradaki yredi için hiçbir kelimenin genelildiği üzerinde durmayacağım. davet bir Müslüman, bu yönden kendisine nispet ederse, Allah ressun Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma arsalnaka illa katammin. Desira po neldia. Bisen bütün insanlığa yolladın. Hem güldüren, hem de sakındıran, yani korkutan olarak. Bu ifadenin genelliliği Nei içeri? Bütün insanlar deyince Adem'den kıyamete kadar gelen bütün insanlığı kaşkida bu ifade. Ama kendisinin yollanıldığı an kendisiyle tahsis edilir. Çünkü kendisinden öde gelen bütün Nebi ve Resuller onun gelişine kadar bu görevi eda eden memur kümseleridir. O zaman Resul-ül Ayet'in bu umumiyyeni biraz tahsis etti. Resul'ün davetinin başlangıcından kıyamete kadar gelecek bütün insanlık bunun davetine muhatap eder. Bunu katiyetle ömrünün 63 senesinin yani 63 senelik bir ömrü ele alarak yaşadığı coğrafya parçası olarak Ceziretü'l Arapların çıkmadığını da düşünürsek ömrüğü bulunduğu yaşadığı coğrafya parçası az önceki ayetin tam masfakı olmaz. Yani seni bir sadece Araplara ve zamanında burada yaşayan insanlara yolladık anlamı çıkmıyor. Çünkü kendisi daha hayattayken Yemen'e gitmemiş Ama Muaz'ı davetçi olarak oraya yollamıştır. Bu mevzuyu ilk açıklayan bu. Yani Allah Resulü'nün daveti bütün insanlar yollanılmıştır. En son Nebi olması asebiyle. Çünkü daha kendisini, kendisinin defatından biraz sonra İslam, Şam diyarına varmış. Nazara-ı kadar dayanmış, kucurata kadar gitmiş, atlas okresinin okresine kadar dayanmıştır. Bu gösteriyor ki Allah Resulü'nün daveti, kendi müddetinin başlangıcından kıyamete kadar bütün insanlığı muhatap olan bir davettir. Muazzin ümmetinden ilk kişi olarak dışarı yolladığı bir davetçi olarak düşünün, arkasından muazzin gelmiş Ali'yi yollamıştır. Hatta mektuplarıyla İran'a ve Mısır'a, davet mektubu Suriye'ye davet mektupları yollamıştır. Eğer kendimizi bir davetçi olarak ona nispet edersek ki öyle olması gerekir, hepimiz Allah Azze ve bu emrinin gerçekleştirilmesinde birer unsur içerdi. Bunu kendimize kıyasladığımızda, kendimizi o davetimiz tepettiğimizde bunu tahsis ede ede indirmeliyiz. Mutlak ki her davetin başladığı yerde mutlak bu davetin öncelikli önünü çeken birisi vardır. Bu öncelikli onun önden başlaması, kendisinden sonraki gelen insanlara sebep olması o kişinin de tercihü değil. Birileri orayı da temsil eden, onu oraya tayin etmiş değillerdir. Sanki daveti kendiliğinden ulaşır. Bu daveti biraz daha tahsis ettiğimizde, yani Türkiye diyelim ve bunu tutalım Ankara diyelim bu noktada oturtalım. Eğer Allah girişine burada davetli bir öncelik verdiyse bu bir lütuf mudur kahır mıdır? Lütuftur. Bunu beleş değil de, Kendi gayretiyle elde ettiğini düşünürse, bu nedir? büyük bir yanlış olur. En azından kendisine yapılan ikranı, kendi becerisiyle elde ettiğini düşünür, bu yanlış olur. Allah'ın ona bir lütfu ise, her lütuf karşılığında şükrü ister. Bazı nimetlerin şükrü sadece bir dil bile telaffuz edilerek gerçekleştirilemez. Onun şükrü mutlak o davetin geleği olan kendisinin yapması gerektiği her şeyi yüklemen demektir, yüklenmelidir. Bu ona asıl ve Defaatle derslerde, münasebesine binaen bunları zikrettik ama ben sadece burada dikkati daha çok yoğun, yoğunlaştırmamız gereken yerlerde tutuyorum. Bu kişi davetçi olarak Allah'ına bir öncelik verdiyse bu bir lütuftur. Kendisinden sonra bu tevhide öğrenenler sahi akideyi öğrenen. Allah'a karşı kulluğunu sahil nastarla eda etmesini öğrenen herkes istese de istemese de bu kişinin hasenatındandır. Yani bu daveti meyvelerindendir. Burada davetçinin bir davetçi derken illa ve illa mutlak ahım şahım ilim olması gerekir şartını koymuyor. Herkes davetçi olabilir. Bunu şöyle kıyaslayamayız. Yayılan dersleri dinlediğinizde görürsünüz. Nasıl ki ben bir doktorun mesleğine karışamam, benim de dindeki bu sahama kimse karışamaz dediğini diyemeyiz. Neden? Ben Doğru. Ben doktorun mesleği hakkında söz edemem. Ama doktor benim dilim hakkında söz edebilir. Neden? Çünkü o da Müslüman olma zorunda, o da bu dinden bir şeyler bilmek zorundadır. Yani davetçi olma, dine öğretme, dine davet etme önce bir meslek değildir. İstisnasız herkes davet yapabilir. Ama bu ifadeyi istisnasız herkes davet yapabilir derken mutlak sınırsız demedim. Doğru mu? Herkes davetçi olabilir ama daveti de en iyi yapan kimdi? İlim ehli. Ama illa ilim ehli olarak davet yapması gerekir diye bir şartı koşmayız. Ama şunu şöyle diyebiliriz. Her davetçi en azından davet ettiği şeyi bilmesi gerekir. Değil mi? Bunu karşıdakine iyi anlatabilmesi gerekir. Yani anlattığı bir şeyin yetenek, far anda neye dayandığını, bizden neler istediğini bilen, bunu hatabına aktarabilecek, aktarabilecek bir yeteneğe sahip olması gerekmektedir. Burada. Tabii ki her yerde kendimizi Resul'ün örnekliğine teslim ederken bazı yerlerde bir istemesek de herhalde öyle olduğunu düşünmeliyiz. Peygamberlerin umumunu şu örnekliğini göz ardı diyoruz. Bakın Kur'an-ı Kerim'e her nebi yollanıldığı o toplumdan birisidir. Doğru mu? Bu ne anlama gelir? <gülüyor> ne anlama gelir? O toplumun onu tanıyor o da o toplumu tanıyor. Yani Ankara'da davet yapan birisi buradan birisi olmalı. Neden? Burayı iyi tanıyan birisi olmalı. Dışarıdan gelen birisi devamlı evretidir burada. Eğer yani Ankara'yı bir muhitte yaşadığını düşün, etraftaki insanları tanıdığını düşün, Peygamberlerin sahip olduğu bu nitelikler, niteliklerden birisi olan bu növzuda bir nebze bir şeyleri vardır. Ahlaken tanınmıştır. Dürüstlüğüyle tanınmıştır. Bu. bir davette öyle bir niteliğe sahip olmalıyız ki bizim hakkımızda şahitlik yapabilecek kim olursa olsun bir müşrik de olsa bir kafir de olsa en azından hakkımızda güzel sözler etmesini sağlayacak bir yapıda olmamıştır. gerekiyor Aynen Ebu Cehil'in Allah Resulü hakkında e, Muhammed'in şu ana kadar yalan mı yakaladık diyor. Yani dürüstlüğüyle, adaletliyle bilinen birisi, eminliğiyle bilinen birisiyle. İkincisi, şefkat, merhametle, hoşgörüyle birisi, yaklaşan birisi olduğunu düşünün. Çünkü Allah Resulü sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem allahü azze ve sellem fe bina rahmeti min allahilimtelahum Sen onlara ümkaklığın Allah'ın sana isan ettiği bir lütuf ikramdir Yani sen becarmadinnin eeer sen kaba katlı olsaydı olsaydın korp etrafında hiç kimse kalmaz dağılır giderdi O zaman davetçi katı ve katı kalpli ve kafa olamaz, olmaması gerekir. Burada öncelikli davetin kendisine verildiği bir kimse bu nitelikleri katiyetle göz ardı etmemelidir. Yüzde yüz olması gerekir? Evet ama olmak mümkün değildir bir yerde. Devamlı kendimiz için eksilerin varlığını göz ardı etmemeliyiz. Yani bir insan için eksilerin varlığı göz ardı edilmez. Ama devamlı iyileşmeye doğru bir süreçte bulunabilir. Bugün daha iyi, yarın daha iyi, öbürsü gün daha iyi, daha hoş bir noktaya doğru gidebiliriz. Bunu böyle bilmek gerekir. Eğer bu davetin kadrini, yani sahil akide sahip olmanın kadrini Allah'a Resul'un bize getirip tarif ettiği gibi kulluk etmenin kadrini yakalamışsak şu sahip olduğumuz nimet etrafımızda birçok insanın mahrum olduğu bir nimet Bunu anlamamız gerekiyor. Bunu yakalamak gerekiyor. Bu da neyi gerektirir? böyle düşüneceğiz. Benim devamlı söylediğim bazı sözler var. Ama ben bir yere kadar bunların ya ben anlatamadığımdan dolayı ya da anlaşılmadığımdan dolayı biz bir dinin münteşitleri bir cemaatin bir grubun değil. Biz bir cemaat değiliz de cemaat de olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız bu toplum içerisinde sahip olduğumuz akideyle Bilmemiz gereken şu usus var. Kullandığımız kelimeler bile yerinde muhatabı bizi dinlemeye iten kelimeler sözler olmalıdır. Mesela Şeyh Albani Allah rahmet etsin kendisi yaşadığı bölgede devamlı önce akidenin tasvihidir. Bu ne anlama gelir düşünürseniz etrafında. Demek ki bu toplumda Aslen sahi akide var ama bunun içinde haktan sattırılmış, bulandırılmış olanlar da var. Aslen sahih akideden olan bu toplumun yanlışlarını düzeltme anlamı taşır. Sigara dumanı tabula geldi. Tesfiful bu anlamı taşır. Bu ne demektir? Mufatabımız olan herkese tamamen İslam dışı değil. Bunun inancının içinde doğrular da var, yanlışlar. bir yanlışları düzelterek hareket etmeliyiz. Yanlışları düzeltme gayretçi içerisinde olmalıyız. Onun yanlışını yakalayarak onun, o yanlışın cezasını mahkumu yapmamalıysa yani. Hele bu ortamda. Öyle hatalar vardır ki bu toplumda ama zaman muafize etme zamanı değildir onları o hatalarıyla cezalandırma zamanı değil. O hataların İslam'a göre hoş hatalar hatalar, akideyi şadeden hatalar, bir Müslümanın kişiliğini tarif eden hatalar olduğunu bu topluma anlatabilecek yemine hazırlanabilir. Tabi ki burada Allahu Azze Celle, birisine öncelik takdir ederek onu bu davetin önüne koyduysa, bazı insanlar bunu de, sevmese de o insan bu davetin önünde, ondan sonraki gelenler de akideyi bundan öğrenmişlerse, katbiyetle ve katbiyetle Allah'ın kendisine öncelik verdiği insana hangi sebepten olursa olsun mutlak bir takdir duymaz olmalıdır. Yerimi net duyma zorundadır. Yani biz bunu şöyle ifade ederiz. Onu doğa ile anma zorundadır. En azından. En azından. <gülüyor> Bu davetin sağlıklı ve selametli yürümesi için bunu burada davetçi kelimesi daha ağam olduğu için böyle kullanalım. Bazen taksisine gittiğimizde bir bir muallim hoca diyelim. Söyle dediğiniz bir söz var. Bir muallimin, hocanın başarısı veya bir davetçinin davetindeki başarısı nasıl biliniz? hoca kendisinden daha bilgili talebe yetiştirdiyse evet. o davetinde başarılıdır. Eğer bir davetçi kendisinden daha hırslı hizmet eden, daha bilgiyle donanmış bir şekilde hizmet eden bir davetçi yetiştirdiyse, sebep olduysa, bazen bu yetiştirme bir sebebiyetlikle de kalır. Ha, bu davetinde başarılıdır. Bu da neyi gösterir? Demek ki bu davetin önüne konulan kişi iyi bilmelidir ki kendisinden sonra daha bilgili, daha gayretli insanlar gelecektir. Bunlara sebep olduğundan dolayı mutlu olmalı ve bunun halkını yaşamalıdır. Yani kendisinden daha gayretli bir davetçinin tehlidi öğrenmesine sebep olduysa, onun okumasına sebep olduysa, onun yetişmesine sebep olduysa bu mutluluk nedir biliyor musunuz? Dünyalara bedeldi. Bir tanesindeki mutluluk bile. Hem de bu başarı unsuruz burada. Bence bir her ne kadar davetimizin şümuliyeti, ihata ettiği kuşattığı yer, bütün insanlık da olsa biz bunu Ankara'ya kadar indirdik, küçülttük. Ankara'da bu davetin önünü ararak birilerini koymuş Ona bu önceliği Allah verdiyse benim öne gitme gibi bir gayret, dikme gibi bir gayretim olmamalı, değil mi? Soncağında devamlı kendisinden önüne birilerini geçirme gayreti olmalı. Bunu hayır. mı? mi? Halide olmayacak. ...hoca talebenin önünde duvar alınacak. Hiçbir talebe üniversiteyi bitirse... ...katbiyetle ilkokulda ona harf yeri öğreten öğretmeni unutmaz değil mi? O ölünceye kadar öğrenici okuduğu şeyin... ...okumasını o adamdan öğrendi. Ona devamlı bu ifade... ...yani sen dilimizde bu şekilde kullanıldığı için kullanıyorum... Ola minnettar olmalıdır. Ola duayla vahayla anmalıdır. Ben sen hoca'nın, ben sana harfleri öğrettim diyerek, sen ne o orta kula ne başka bir yere gitme ne de gibi öğretmen, ne daha yükse ol diye, onun önüne dua oladır, olmalı. Devamlı, bu neyi gösteriyor? Talebe muallim. Hoca ile talebe arasında kõrge davetçi ile davet edilen arasında herkes kendisine düşeni yakalamalıdır. Beklediğini değil. Bunu da herhalde bir münasebetle burada demiştim. İmanın bütün cüzlerini ortaya koyarsanız imanın cüzlerini uygularken imandan bir cüz olarak bazen onun uygulanması ikili ilişkilerde gündeme geliyor. Yani, diyor kardes-i şerifte la yu'minu ahadukum hatta yuhibbeli ahihim ma Sizden, sizden iman etni sayılmaz. Ta ki kardeşi için, yani kendisi için neyi seviyorsa onu kardeşi için sevme. Kardeşim benim için bir şeyi sevarsa ben onun için severim, ondan sana severim diyebilir miyim Bu ne anlama gelir demiştik bu zaman? O iman ederse ben öyle iman ederim anlamı taşır. O zaman davetçi hoca yapacağını bilmeli, talebe de yapacağını bilmez olundadır. Eğer bunlar bunu yapamazsa, iki halden birisi önce ortaya çıkar. Nedir? Diyelim ki bu ikisi arasında bir sorun çıksa, Bunu ıslah edebilecek başka bir bir çok zorda kalır. Sen talebeydin böyle yapman gerekirdi dediğinde sen onu gayrıyorsun. Ona da ya sen hocaydın. Ön değil mi? Sen daha kendisi olman gerekir de sen. Ha sen onu şuna atıyorsun. derler. Bu duruma düşmemek için bunu şu dairenin dışına bırakmamamız gerekir. Bu dairenin dışına Katiyetle bunu taşımamamız gerekiyor. Neden? Bu davet genişledikçe, büyüdükçe herhalde bizi alkışlamak için sıraya girmeyecekler. Doğru mu? Katiyetle alkışlamayacaklar. Şeytan daha çok bize sorun çıkartacak. Ve buna da hepimizin hazır olması gerekiyor. Burada azmin içine olmalı. Kazanan şeytan değil, kazanan biz olmalıyız. O zaman bunun önüne geçmenin, geçmenin çaresi hepimizin akıllı birer Müslüman olarak hareket etmemiz gerekir. Tabii ki genişleyecektir. Daha iyi davetçiler çıkacaktı Daha iyi bilim evli çıkacaktır. Bu fırsatla Değerlendirilmezse yapılan iş, ekilip sonradan tahrip edilen bir ekim niteliğini alır. İleriye gitmemiz mümkün değildir. Biz o zaman eğer bu davetimizin neticesinde davet edebilecek, okumuş, ilim sahibi olabilen, daha bunu ilerletecek kimselere sahip olduysa, O zaman bunu daha ileriye götürecek bir harekette bulunmamız gerekir. Kişisel, şahsi, hiçbir sorunumuz, hiçbir meseleniz katiyetle bunların önüne geçmemeli. Biz etrafımızda birbirimizi hayra teşvik eden, hayra iten, hayır yapmamızı sağlayacak dostlar edinmeliyiz. Sorun çıkaran dostlar değil. Sorun çıkaran arkadaşlar değil. Yaptığın hatada seni yüzüstü bırakan değil. Aranız açıldığında bütün sorunları sayan da değil. Mesela ben şu anki düşüncem ile elhamdülillah geçişe nazaran çok güzel bir ilerleme sürecindeyiz. İsteseler de istemeseler de bu süreç böyle devam ediyor. Ankara'da bu davet bir kişiyle başladı. Ankara'nın içerisinde bu sürdüğü gibi etrafına da peşir ettiği yerler oldu. Ama hiç gelebilecek faatları müşkilatları kastediyorum. Tahmin edip düşünüp önceden katiyetle bunun tedbirini almayı düşünmedik. Neden? Bazı sorunlar önceden düşünülmüyordu yaşanılıp kucak kucak kalındığında karşılaştığında o an ne yapmam gerekir diye düşünüyorsun. Düşünmeye zorlanıyorsun. Ama ne yazık ki bir, bu gibi sorunlarla kucak kucağa kaldığımızda şaşkına dönüyoruz. Bir geçmişimiz, bir tecrübemiz daha büyük, daha yaşlı kimselere, kimseler olmadığında ve onların düşüncelerine itibar etmediğimizden gündeme gelir. Mesela ben Ankara'dan e, belli bir zamana kadar buraya geldiğimde ders yapmamayı düşünüyorum. Ama buraya geleceğim. Ben derste kimi görmek istiyorum? Hüseyin'i derste görmek istiyorum. Elmazi derste görmek istiyorum. Harun'u derste görmek istiyorum. Mesut'u dersle de görmek istiyorum. Ankara'nın hiçbir yere ihtiyacı yok. Var mı? Yok. yok. Ankara bir kişiyken bu işe başladığında sen o bir kişiyle devam eden, davetin sebebiyle tevhid öğrenen, tevhidle tanışmış, bir şeyler okumuş, bir daha iyi gitmek isteyen burada dört tane insan var. Ben bu insanları her buraya geldiğinde ders yapmasam bile ben bu insanları zertle dinler, dinler, çeker gidebilirim. Bu bana zert verir. Bir insanı kuzağa alalım. Yok. Gaza, gaza, ç, kıza Kızağa çekilmek istemiyorum. Ama bu bize zert verilmeli. Neden? Ya daha dün bizim sebep olduğumuz çocuklar diye düşünmeli. Ben burada önce bunu görmek istiyorum. ha Herkes dört dört lütunu, ya Allah aşkına dört dörtlük luk ararsak bir hatalı yüzünden birisini çizersek herhalde özde ben kendimi çizmedim. Hatası bir adam görmek istersek. Ama ne yazık ki insan hep karşıdakini rahat çizer, kendini çizemiyor. O zaman <gülüyor> bu dört kişi katbiliyetle az önce dediğim gibi Allah birisine bir öncelik vermiş isen bu böyle kalmalıdır. Neden? Bunun tabi şehri bu. Neden? Bazı şeylerde birisine minnet duyma saygıyı kendiliğinden gerektirir. Ben birisinin sebebiyle tevhidi öğrenmişsem o insana benim devamlı bir saygı duymam gerekir, doğru mu? Ee, diyelim ki, birisinin tevhid öğrenmesine sebep olmuş kimse, onun üzerinde her hakka sahip olduğunu da düşünmemelidir. Bunu anladınız? Şimdi, hani bu taraf, e, gerçi o ifade uzak, hem sağına vur hem soluna vur şeklinde değil, hem nalına hem mığına şeklinde değil. Burada, talebenin de takılması gerektiği tavır var. Hocanın da takılması gerektiği tavır var. Hiçbir sorun tek değildir. Ama şunu iyi bilmemiz gerekir ki, dolgunluk misamaha talebeye mi yakışılacak mı? Bu kadar. Ha, talebe ukala olsun demek bu? O da değildir. Bunun önü kapanma. Ve herkese bunu yani bu şekilde ikan edilmesine yardımcı olmalıdır. Dört kişi varken şöyle düşünmeliyiz. Bazı cemaatlerin biz arızalarını nereden buluruz? İkam ederiz. Mesela ben diyeyim, Fethullah Oca'yı bu dinler arası diyalogla Sayın Erdoğan'ın gidip kucaklaması papanın oraya gitmesini Neden tenkit ediyoruz? hem de bu kadar uyumluluk diye bir kabiliyet varsa önce bu Müslüman canatlerine gösterdi. Ve bu söz bize geri ters döner. Geçenlerde İstanbul'da bir sohbet vardı dinlerseniz öyle zannediyorum ben son zamanlarda kardeşlik hakkında çok sohbet ettim. Acabı ifadelerde kullanarak Ve öyle zannediyorum bu sözde en çok denenecek olan benim. Neden? Sadece konuşmasında mı? Hakikaten tevhidin hatırını öne ağlıyor Bence herkes kendisinin muhasebecisi olsun. Ben kardeşlik hakkında konuştuğum sözlere ters düşüyor muyum? Herhalde Allah da en çok bizi bununla mümkün edecektir. Tevhid'in hatırıyla imkan edecektir. O zaman benim burada görmek istediğim bu dört kişi hiçbir sebebi yok. Hiçbir itirazı da olması mümkün değil. Burada dört kişi görülmeli dersler. Ankara dolu dolu dersler yaşanıyor. Dolu dolu dersler. Ama bu bir program ister, bu bir düzen ister, bu bir nizam ister. Hiçbir zaman bu keyfilikle bazı sebeplere, ersten, ısten bahanelere bakıp da kafamınca sorunu üretmeyelim. Devamlı sorunun önünde duran kimseler olmalı. Ve bence her başlangıç her hatadan dönüş O iyi şeyi tekrarlaman bence Allah'ın bize verdiği fırsatlardı Ama unutulmasın ki her kaçırılan fırsat o iyi şeye geri dönmeyi zorlaştırır. Bunu da yapan biz oluruz. Burada tekrar döndüğümüzde ben size ikimden biriniz bana nasihat etmen kapsam. Nasihat vermiyor musunuz? Ne demek? Evet. Siz kimsiniz de bana ona nasihat edeceksiniz diyebilir miyim? Diyemem, diyemem. Önce nasihatı anlıyor musunuz diye bir soru sordun. Tabii, Yok. 60 yaşındaki bir adamın tecrübesine 20 yaşındaki bir adam gelip tecrübesini öne katarsa buna bir dur demedir. Ama nasihat farklı. Ben tuttunud, ercana kõstam. Yaša, kõrdu saib, Allah'tan kõrdu. Sen daha sakin ol, diyerad mõn? Sene daha rahat olman gerekir. Ama tutup da bana, her bu derdi şeyle yapmalıydin derse, bu nasihat olmaz. Neden? Ona da aynen o mennuda birisi nasihat etmeli, birisi etmeli. Peki, senin dediğin doğru Bu neyi getirin? İlim ehlimiz ilmi, nasihat edilmesini önleyecek bir duvar olmamanın önünde. Ha de az önceki sıraladığım sözler arasında, nasihat bukalalık değil. Nasihat katiyette de terbiyesizlik değil. Allah için bir şeyin yapılmasının işlemesidir. O zaman şöyle bir ilişki kurabiliriz. Son zamanlarda dernek kurulsun derken Dernek Burada ilmi olan insanları yönlendirmez Ne yapar? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Onlara yardımcı olur Onların hizmetinde olur Doğru? Diyelim <gülüyor> ki dernek dışarıdan arkadaşlar Onları ilmen yönlendirmez Onlara yardımcı olur onlara destek olur. Böyle olması gerekiyor. İlmi bir mesele olduğunda onların konuşması gerekiyor. Bunun için de devamlı istişare denildiğinde olması gereken ben istişarenin tamamlaşıldığını zannetmiyorum. İstişare benim evde düşünüp gelip size şöyle yapacağız demem Düşünceni dayatmam istişare değildir. Herkese şöyle bir meseleyi düşünün derseniz önceden. Herkes hazır olur, evde o ham olanı pişirir, gelir buraya. Benim düşüncem bu der, sözünü söyler, çekilir. Birisi gelir düşüncesini söyler, o da çekilir. İkinci, üçüncü, dördüncü herkes düşüncesini söyler ama o söylediği sözü de ispat etmeye çalışır. Gayret eder. Orada kendisine öncelik verilmiş olan kimse ilmi, sahiplerine nispeten ne olursa olsun bu önemli değil. Allah'ın bir öncelik verdiyse bundan, ben eğer yani tevhidi ondan öğrenmişsem bunda bir hiknat var, doğru mu? <gülüyor> en basit, en, en, basit en basit ama biraz kabaca diyeyim Anadolu ifadesiyle. Aga see plahvani, et sa näed, değildir ma insan daha sakin bütün keelduvad, et ma ei tea, et sa teed, et ikna et sa ikna et sa ikna et anlat teed, bu bir sa teed, sa Olması gereke. Heh, herkes bilmedi ki hiç kimse fikrini dayatmak için orada değildir. Birisi illa olacak demesiyle değildir. Toplum için en hayırlı olan şey orada seçilmeye çalışılır. Toplumca da ona karar verdin mi çünkü az önceki zikrettiğim ayet-i kerimenin devamında o merhametli, şefkatli ve yani davrandığı topluğa karşı onlardan istişare etti bu istişare ne vahil gelen dinle hata yaptığında vahiliyle ddüeltilen girmediği diye etrafındaki o insanlarla istişare bu ne anlama gelir bu işi yaparken onlarla beraber üklen onlarla beraber konuşarak bu işi yaptı ve beraberce karar verin. Birbirimize yardımda sorumluluğu hissettirmek için. İstişarede bulunan kişi o yapacağı işin sorumluluğunu hisseder. Yapma zorunda olduğunu da düşünür. İstişare edenler bunun sorumluluğunu hissederse onları dinleyen, onların dersine, sohbetine gelenlerden mutlak onların tesirlerinde kalacaktır. Tatbiliyetle bunun dışına çıkılmadan, bu nedir? O toplumun kendisine has bir düzenidir. Bunu şimdi şu kelimenin yanından anlarken, biz bir de cemaat değiliz, demaat de olmaya çalışmıyoruz derken, bu Ankaralıların, öyle diyelim, kendilerini ilgilendiren bir şey, dışarıdan hiçbir kimseyi ilgilendirme. Ama dışarıdan dolayı, herkes düzene şahit edilir. O zaman, Davet'teki sorumluluk lokalleştirildiğinde, mahallileştirildiğinde yükümlülük daha fazla olur. Ama Ankara küçük değil, 10 milyon. Avrupa'da 10 tane devletin karşılığı öde olur. Anladınız mı? Derçika gibi bir devlet. Hollanda gibi bir devlet. İsviçre gibi bir devlet. Monaco'dan kapkat üstü. Danimarka gibi bir devlet. İsveç gibi bir devlet, doğru mu? Ankara nüfus olan bir devlet diyor. Burada biz babamızın malını paylaşmıyoruz. Baba malını paylaşırken ha, geçebilir mi? Çekilmesin Geçer. Tura çekersin. Tura'nın bir tarafı birine çıkar. Ya nasıl bir ne yapmış, neden ona çıktı desin. Şimdi bir zikip istedersin. Tamam. Allah'ın malı paylaşır mı? Ne oluyor? Herkes aynı hiçbirinkinden noktanlaştırılmadan aynısını alıyor. Doğru mu? Babam alını paylaşanlar birbirine girer. Allah'ın malı paylaşır mı? Allah herkese aynısını veriyor o hizmetten dolayı. O zaman birbirimizle çekişecek hiçbir yanımız yok bizim burada. Bir insan birisinin okumasına sebep de olsa direktine getirip burada bilisiniz de bile o tevhidi de öğrenmiş. Aynı o konuşan senelerce okumuş zahmetin eziyetini çekmişti gibi. Aynı o sahabe o da alır mı? Ne için fikrin? O zaman beraber olmamıştı diye bir kavramı geçtim. Neden istilap asliyet misli, asliyet misli olur? Çünkü istilap küçüklük olur. Ve devamlı şeytan başardı orada. Şeytan bütün fırsatları kullanır. Şimdi ben bir dersim var. Ben ders hazır geldim. Bu akşamki derslerde Allah nasip ederse yarın nasıl yaptınız program bilmiyorum. Saat almasın. Öyle ne kadar değil mi? İki bu akşam iki yarım mı? Dersin. Hı? İki bu akşam iki yarım mı dersin? Hı? Öyle mi? Ha. Burada Hüseyin'in bir dersini dinleyeceğiz, Ebu Maz'un bir dersini dinleyeceğiz, Harun'un dersini dinleyeceğiz ve Nesud'un dersini dinleyeceğiz. Ebu Zayt bu dersleri dinleyecek Ve ben bundan da keyif çıkaracağım. <gülüyor> Doğru mu? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Çok... <gülüyor> onlar konuşup, onlar mı sevap alacak, sen de alacak mıyım? Ne, ne için kavga ederiz? Yaksın, yakin seva. Yok, yakma değil. <gülüyor> Şimdi, yakma değil, yani bununla anlatmak istediğin <gülüyor> elhamdülillah öyle bir hesap tutuyor ki hiç yaksızlık etmiyor. <gülüyor> Hesapta yanılmıyor. Birisini kayılmıyor. Hem de birer binlerce mukadelede bulunuyor. Eğer biz bu şekilde bir dilimimizin tabak makinesi ise buna ki bu makine bir tornerde de da çalışması hale getirilmek gerekiyor. Olamaz ya yani, iyi çalışır. Fazla yardı. Benim arzun Ankara'da istediğim, görmek istediğim bu. Ondan sonra Erzincan'ın yemememem meselesi derken ne yapmamız gerekir derken düşüne düşüne yavaş yavaş bu insanlara neler ya Yani dört kişisini bir mevzuda bir sohbet yapsanız dört kişi bir mevzuyu paylaşsa dört rap halinde bir sohbet çıkarsanız sizin burada yaptığınız her sohbet bir kitab olur. Bir teklif de kullanabilir miyiz? Tabi. Evdanı model olarak derin tek göndersek kim o? Yemekler. Ercan'ı Yemem'e göndersin. Şimdi sen mesela ileride derin, siz biraz daha akıllı olun. Siz Yemen'e bir kişi yollamayacaksınız. Ben size Yemen'den birisini getireyim buraya. Ne dersiniz? Bundan on beş bin onca otuz iki senedir, senedir görmediğim arkadaşlarım Kırk kişisi İstanbul'daydı. Bana hiç çağrını sayıp dediler, derneksiniz, resmi bir derneksiniz, bu hakta sahipsiniz. Ama Cemal'e yaptığınız gibi otuz kişi toplanın, bir akta sonra beş kişi kalacak diye. Ben bu adamla uğraştım, sana bir şey yapamazsın kardeşim, hiç uğraşmam. Ama çok güzel bir Kur'an var. Yok, bu beşten fazla almadı, yok. Gitmez bu Ben baktığımda birisinin bir on beş gün kutayım, kimin okuyacağını söyleyebilirim. İnsana boşu boşuna kürek çektirmeyeceğim. Ha, sen Kur'an'ı öğrenmez, onun da sonuna bak. Çalışabildiğin kadar Kur'an'ı çalışın. Şey Neden boşuna yoruluyor bu adamı? Yeminden birisini getir. Sizin birinizin gitmesi, hepinizin gitmesi bir mafrakken, önce burada babalar yetişir. Değil mi? O zaman gelsin, ben altı kişi, aldık neden altıya takılıyorum bilmiyorum. Dört kişiyi sorup et görmek istiyorum. Kişi. ya kişi. Herkes etkendekini döksün, verin bu insanlara. Siz kendiniz de göreceksiniz farklı ses, farklı ses tonu, devamlı insanlara çok güzel şeyler verir. Aynı ses bir yerde aynı ses geliyor Hep aynı deriz gideriz. Anlattılar mı değil, ses kulağımız, kulağımızda kalmıştır. Farklılık, hiçbir zaman sorun değil. Böyle olmalı ki, öyle bir ortama gitmemiz ki biz bir sürü bazı ıslat kabul ettiğimiz şeyi tatlı tatlı konuşarak halletiyoruz. Kavkazyde yediler. E Kavkazyde cederle, cederle bir spaşarılsaydı herhalde bunu en iyi başaranlardan biriydi ben Genelden Yeniden girişleri çok az masrafa mazur olup venne kadına Buradakileri eğiliyor. Hele o zaman ben söylediğim yani efendim, eğer söylediğim Bu fıtr yani yani. şey meselesi niteliğinde oluyor. Kazaalık ölü oğuna değil. Yani Bir kişiyi kurtarmaya çalışmıyor. Bir seferdir burada gerçekleştireceğiz. Allah razı Burası insan bir memleket, biz direndik. öyle bir ortam gelir. daha önce anlatmıştım herhalde. Ben Umraz'dan diyormuştum. Benim kızım. Benim kızım çağdanın Ben okula götürmüyorum. Elinden tutarım. Okula almaz dersen İki götürür noteri getirin. Benim çocuğum okula geldi bunları almıyor. Zavı tuttururum. On beş, yüz kişi bunu yapmıyor. Bu insanlar bunalacak artık. Sift hayatına arkadaşlar. Burası İslam bir memlekette. Benim kızım basit etmeli. Hükümetle ekşer de gelayıp Hükümet başörtüsüne de karışamaz. Başörtüsünü şöyle öteceksiniz diye bir tayin de yapamamalı. Hükümet ya. herkese layık olmalı. Ne demeli? Başörtüsünün burada dinden solumlu olanı yaşayabilirler. Bu İslam'da gerektiğini mi gerekli mi onlar bilir değil mi? Evet. Tutuklar şu okuldakiler örter, şunlar örtemez, şöyle ötecek ya, benim başörtüsünün tayini de yapamazlar. Hürriyet herkesin kendi inancı üzere yaşamasıdır. Alırsınız noktaları ikinci de. Beşen kişi gül olursunuz. Noterijen teslim baktım getiriyorum bunlar halinde. Sağ. Baktı mücadele etti. Bu sıkmazlar ama sıkmaz değil mi? Bizim söyledik yani Bu sıkmaz. Edelim. Bunu okulaya sen yargı ile bunun için Allah sizi görmeyecek Mahsa. Bu yaşanır. Sen bunlara teker teker karşı çıkarsın. Mücadele burada da katılarak değil. Bu öğrenciye tersle. Bitti. Bunu yapınca yani sen sen keyifleneceksin. Bunu sen yaşayacaksın. Çocuğunla sen öğreteceksin. Onunla biter de neden. Sen önce evde çocuğa verilediğini düşüneceksin. Sen ne yapacağını bileceksin. Ondan sonra bu sırasıyla geleceğiz. Çocuk, yani çocuk okulda azınlık olduğu için bir yana iki kişi olacak. Çocuk bir kişi olarak baskı alıp Ya doğru? Çocuk nasıl şeyde, kötü bir şeyin tesirinde kalıyorsa yani 6 aylık bir dede somurtmanın tesirinde kaldığı gibi tebessümün de tesirinde kalıyor gerçekten. hocam bir de altı yaşına varana kadar oturduysa bir şeyleri veriyince zaten bak dediğim gibi 6 aylık bir dede somurttan tesirlenir mi? Teşirin tebessüm eken de tesirlenir mi? çocuk müstekten de menfiden de tesirlenir. sen çocuğu terbiye etmesini diyeceğim Ha, tabii ki bunun zorluğu var. Yok, yok, yok. Aferin diye artışlanacak ki seferinde. Benim çocuğum, yani buluğa ermeden önce başını örtmesi eğitilmesi gerekir, öğretecek. Benim inancım bu. Ben okula böyle getireceğim, başı örtüm ben çocuğumu okula getiriyorum. O zaman o, senin düzenlenen ne dedi? Bu nisredat değil. And I'll the Mr. That is the test in the poll onto our pet to the thing. Put the name in Anjang. They left the nail part, password to mushroom to inanmıyorsun inanmıyorsun odaydı başkanlık başkanlıkların bir yere yemene git yemene git sanırım <gülüyor> <gülüyor> zaten bu kapitalist başkanlıkların olduğu bir yerde eğitim işleyeceğiz yani evet. eğitmemiz lazım değil mi? bu kaçmaktır. Vallahi <gülüyor> Mersin'de yapan oldu. Tabii medya da illedim Mersin'de bir tane Müslüman yaptı. Son medya ona Cebbullah da burada durdu hemen. Ve şimdi doğum... yaparız. Bunu bak, o, o ortamda o yapılanmış, bunlar o doğru, o betiş etmez, kaç konu yaptılar. Onu. Kaç evet. Ama biz şimdi okulda, yani ben Müslüman bir evet. ben çocuğumun inancına ters, burada bir şey yokturmasını istemiyorum. Evet. Yani siz önce caminizde, etrafınızda bir hizmete oturdum, bu kaçmaya çalışıyordur. Evet. Ebegini alle din, de, din dersi zorunlu diyor. Bir tane adam ki, hangi dinin dersi kalksın diye soruyor mu? Nedir yeterli hale zaman? Din dersi falan da. Hayır. Din dersi kalsın diyor. Zorunluluktan kalsın diyor. Doğru mu? Neden? Cemiyetleşmişte sözleri var. Birkaç kişi sen eğer bir selamı teraneler yeniy mi cennet bu anlamağa başladılar. Peki Alevilerin bir sorun hangi dünün dersi kalksın? İnan e, bunu sorun, Aleviler bunun cevabını vermeyecek. İslam dinini kalksın dedi mi? Hanı lan siz Müslüman'dınız. Ve onların da İslam'dan olmaktığını açıklayabiliriz. Hangi dünün yani, der, dersi kalksın? Hocam bir şey diyebiliriz. Bütün dinlerden yapalım. Namazı Daha göğsün, sosyet, şey. tamam, zaten benimki bitti. Anladın mı? Ankara'dan benim istediğim arkadaş bu dört kişi derste de görünüdüğüm ders. Yok azı sayı olmaz derse ben bunu da değil. <gülüyor> tamam kalabilir. Tamam. tamam. Ben canına, ben de <gülüyor> evet. Ben yan Ben 3 kere evden kaçtım. En son geldiğim dedim ki baba bıraktı şu okumaya gideyim. Bu iş okumadan olmayacak dedim. Galiban böyle önü düştü. Ola oğlum dedi. Gitmediysen sanki gitmeyeceksin gene kaçarsın dedi. Bari gittiğinde ertelikten de kalksın dedi. Vallahi gitmezsin abi yani. Bizden kaçacak kimin? Bizden. Ha. Benim pozisyonum. Güzel, sen ya yok. Ben yatmayacağım. Değil mi? Benim değili. Yok benim Ben yazarım. Sizi dinleyeceğim. Seni, dinleyeceğim. Seni, dinleyeceğim. Seni dinleyeceğim Yo, Gel, namaz Babanın çocuğu hakkın üzerindeki hakları nelerde Babanın? Çocuğu üzerindeki hakları. Tanıdık bir 1. Bursa'dan mı? Bir abi Cihan 1 kim tanıdık? Bursa'dan. Bursa'dan, Bursa'dan Cihan'ın öyle tutuşu. Evet. O zaman Dersika'da yapılan... Evet evet. tamam, evet. Dersika'da yapılan sohbetleri Bursa'ya yolladım onu dinlesin. <gülüyor> Çalışlar <gülüyor> Çalışlar Cemal ne kadar Türkçe anlıyor? Bak e, Doğuda Alevilerin olduğu yarıya Şehz halka Yapmış zikrediyorlar <gülüyor> Yapmışlar yapmışlar Şehz dee dee Demeye başlamış Demişler ki Şehz kurban istiyor Hemen ata atlayıp koyunların olduğu yere gidiyorlar, kurban git, koyun getirmek için. Gidiyorlar, iki tane koyun koyun yüklenirken, uğraşırken koyunları alıp geriye dönüp baktılar ki atları çalmışlar. Koyunları sırt alıp gerisin geri şeyhin olduğu yere geliyorlar. Daha hâlâ şeyh halkanın içinde ''Bee'' diyor. <gülüyor> ''Gelenedir şeyh'' diyor, ''Bırak be elleri, hihiler <gülüyor> gitti, hihiler.'' <gülüyor> <gülüyor> Kimi Kemal anlamazsa bunu anlatın bana Türk'ü kutlayı soruyorsun. <gülüyor> Bak bir şey sana anlatacağım. <gülüyor> yani beni bırak, deşiler gittik diye geldik. Arkadaşlar abone ol, ben varımdur. O halde git versiyorsa, lavaboları düştü yok. Şöyle bir gözüm bulun ya. Ayetlerden Hocam. Ben, ben anlamadım. Ben zaten diyelim ben anlamadım. Gel lan. Şeye takılmam onu. Boyunla uğraşayım. Atlar bitsin abi. kadar neler biz buna kapatakalım yok Hayır, orada yapacağımız tavrımız den olacak konuşmak evet. orada da koni lazım de oldu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 You look at the